Allahu Rabbi ve salat ve Muhammede Böyle güzel bir mekanda ben de ilk kez geliyorum. Bizi bir araya getiren Doğruları konuşmayı, onları anlamayı ve hayatımıza da zarif ve güzel bir şekilde aktarabilmeyi Gidiyoruz Rabbimizden. Abartılan annelik rolü derken neyi kastediyoruz? Önce hani başlıkla ilgili bir iki kanaatimi paylaşayım sizinle. Ondan sonra bilgilerle onu desteklemeye çalışayım. Benim takip edebildiğim kadarıyla 90'lı yıllarda arkadaşlar, evliliği da olabilir ama o dönemi bilmiyorum. Bizim gelinliğinizden gelen, işte bir itaat eden, hiçbir şeye sesini çok fazla çıkarmayan, doğruları büyüklerimiz bilir, onlar ne derse doğrudur diyen, hayatını onlara göre şekillendiren bir nesil vardı. Ben o neslim belki, hani benim yaş grubum o neslin son örnekleri. Sonra benim kanaatim arkadaşlar, toplumsal hareketler böyle bir sarkaç etkisiyle hareket ediyor. Yani bir konuda aşırıya gittiğimizde, o sarkaç çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor son noktasına kadar. Sonra ister istemez daha yukarı çıkamayacağı için oradan bırakıyoruz, bu sefer öbür uca gidiyor. Bu böyle işte kendi fikri çok fazla olmayan, kendi tercihleri söz konusu olmayan, e, bağımsızlığını yani bu kadın ve erkek, kız ve erkek çocuklar için bağımsızlık diye bir derdi veyahut da bir hakkı olmayan çocuklardan biz öbür tarafa gittik 90'lı yılların başlarında. İşte özgüvenli çocuklar yetiştireceğiz, cesur çocuklar yetiştireceğiz, kendi ayaklarının üzerinde duran çocuklar yetiştireceğiz, bilinçli işte anneler olacağız biz. Bize yapılan yanlışlar işte bizimle kalacak, bizden sonrakilere geçmeyecek. İşte bu konuda e, psikolojiden, pedolojiden yardımlar e, gelmeye başladı. E, kişisel gelişim bir taraftan, işte ülkemizde o zamanlar psikolog sayısı parmakla sayılırdı. Efendim, şimdi bir bakalım, yani büyük bir enflasyon var o konuda da, pek çok konuda olduğu gibi. E, Oralardan gelen bilgilerle biz bambaşka bir noktaya evrildik. Ve bu evrildiğimiz nokta aslında e, kulağa iyi geliyor. Tabii ki hepimiz özgüvenli çocuklar yetiştirmek isteriz, insanlar yetiştirmek isteriz. Elbette kendi ayakları üzerinde duran cesur... Kendi tercihlerini, kendisi alabilen kararlarını tabii ki danışarak, istişare ederek ama sorumluluğunu, kararlarının, tercihlerinin sorumluluğunu üstlenen yetişkin tırnak içerisinde, yetişkin insanlar dünyaya hazırlamak, sunmak isteriz. Dinimiz de bunu teşvik eder, ediyor aslında. Çünkü mesela hiç kimse kimsenin günahını yüklenmeyecek, değil mi? Kur'an-ı Kerim'de defalarca geçiyor. Yani annelerimiz, babalarımız bize deseler ki şunu şöyle yapın, günahım varsa da benim boynum olsun böyle bir şey yok. Biliyoruz değil mi? Ee, Kur'an-ı Kerim'de işte babasıyla bu konuda mücadele eden Hazreti İbrahim'in örneği, e, eşiyle mücadele eden Hazreti Asiye'nin örneği, yani kendisine imana, şirke zorlayan, eşiyle mücadele eden Hazreti Asiye'nin örneği, bunlar bize boşuna anlatılmıyor. Ee, yalnız burada şöyle bir Hata yaptık diye düşünüyorum. Biraz hızlıca girdim konuya. İnşallah açacağız bunları. Bu peki nasıl yetiştireceğiz bu özgüvenli çocukları? İşte bu cesur, kendi kararlarını kendi alabilen, kararlarının sorumluluğunu üstlenen, üstlenen, güçlü, hayata karşı, işte mücadeleci bu çocukları nasıl yetiştireceğiz? Kim yetiştirecek bunları? Bize dendi ki arkadaşlar, sizi bilmiyorum yani buna katılmıyorsanız itiraz edebilirsiniz. Burada annelere çok büyük iş düşüyor. Çünkü çocuğu anne yetiştirecek. Tabi, tabi bu dönemler, yani 80'ler, 70'lerden sonrası 80'ler, 90'lar aynı zamanda artık toplumumuzda giderek çekirdek ailenin e, en geçerli aile formu olmaya başladığı yıllar aynı zamanda. Yani herkes çekirdek aile olarak yaşıyor. Çehirdik aile demek, bütün o aileye dair bütün sorumlulukları iki kişinin üzerinde olması demek. Baba ve anne. Baba ne yapacak? İşte ailenin ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak tek başına. Kirasına, arabasına, işte, çocukların, masraflarını, okul giderleri vesaire. Biriyle anne kalıyor. Anne de tek başına çocuklarını yetiştirecek. <gülüyor> ve böyle sanırlar veririz abi bunumuş görün. Eee geldik ki öyle sohbetler mutlu oldu ki arkadaşlar. Çocuk boş bir kağıt soruyor. Anten olayını anlamadı o onu unutacak değil mi? Öyle mi ki düşünüyorum. O çiğ kesilene kadar geçim çöreği yutduk. E, tamamen annenin emeğiyle işte o gördüğünüz bunu destekledi. Yapılan konuşmalar, bütün destekledi. Kendi aramızda yaptığımız sohbetler, dersler ben şimdi hatırlıyorum kendi hayatımdan. E, Hatırlarında böyle dersler var konuştuğumuz, beraber okumalar yaptığımız arkadaşlar. İşte diyor ki mesela çocuğun kişiliği 5 yaşa kadar, 5-6 yaşa kadar oluşur ve bu 5-6 yaşa kadar çocuğun kişiliğinin oluşmasına en etkili faktör de annedir. <gülüyor> e, bunu hani başta hoşumuza gitti. Çünkü bu e, yani aslında bize büyük bir sorumluluk yüklüyordu ama büyük de bir yetki veriyordu. Yani çocuğum hakkında işte ben Doğru yapacağım dediğim gibi kimseyi karıştırmayacağım, yanlış yapmayacağım, bize yapılan yanlışları tekrarlamayacağım. Her türlü yetki arkadaşlar kaçınılmaz olarak sorumluluk demektir. Az önce tercihle sorumluluk meselesine de değindim bir cümleyle. Sonra çocuklarımızı büyüttük arkadaşlar, bugüne geldik. işte onların çocukları büyümeye başladı veya bizden genç olanlar şu anda işte çocukların gençlik yıllarıda ilk gençlik yıllarında yaşıyorlar. Bir baktık ki ya çok istediğimiz gibi olmadı bu çocuklar. Hepsi için demiyorum yani bazı olmadı. Özellikle günümüzde bu dinden uzaklaşma, işte sorgu her şeyi sorgulama. Biz işte özgür ruhlu, kimsenin baskısını üzerinde hissetmeyen, baskı altında yetişmemiş çocuklar yetiştirecektik. Ama onlar e, bu özgürlüğü ilk önce e, tırnak içinde söylüyorum. Tanrı inancına yönelttiler. Peygamber inancına yönelttiler. Bizim kutsal değerlerimize yönelttiler. Şimdi diye düşünmeye başladık. Veyahut da işte yani tam hayal ettiğimiz o güçlü, işte özgüveni yüksek, tuttuğunu koparan, başarıyı, bizim hem bizi, ailesini, hem ülkesini, milletini ve bütün ümmeti Muhammed'i ileriye götürecek çocuklar okulmadı hepsi. Ee, acaba şimdi biz nerede hata yaptık? Şimdi madem ki bu çocukların yetişmesi annenin elindeydi, o zaman bu sonuçtan da anne sorumlu. Öyle değil mi? Çünkü madem ki anne yapıyor bunu, o zaman bu sonuçta annenin eseri, bakın ne oldu? Abartılmış bir görev, abartılmış bir sorumluluk olarak, abartılmış bir vicdanı yük olarak bize döndü. E, dolayısıyla burada biraz e, sarkacın şimdi öbür uca doğru gidişimi izliyoruz. İnşallah ortaya doğru gelecektir yani bir böyle bir böyle yaptıktan sonra ortaya doğru gelecektir. tabii birkaç nesil bunun faturasını ödeyecek ama toplumsal değişmeler e, böyle oluyor. Her neslin kendi imtihanları var, kendi handikapları var, ayağının kaydığı yerler var. E, ve ona göre de Allah katında inşallah hafifletici nedenleri olacaktır yani. Şimdi arkadaşlar bir defadan bunu şu şurada sorgulamaya başladım. Yani 90'larda bir 5 yıl kadar ben pedagoji ve psikoloji çalıştım bir grupla ve orada bu fikirleri hepimiz kabullendik, benimsedik ve işte bütün kendimizi çocuklarımızı adamaya işte mükemmel mükemmel demeyelim o zaten hastalık. İşte, olabildiğince en iyi çocukları yetiştirmeye, bu konuda işte hayatımızı eğer biz kendimizi vakfedersek, her şeyi doğru yaparsak mutlaka doğru sonuçlar alacağız, ee, güzel şeyler olacak. Buna inanmaya e, başlamıştık ve yıllarımızı öyle geçirdik. Sonra bir taraftan ben tabii vaizeyim, vaizelik yaptım 30 yıl kadar Diyanet'te. Ee, okumaya, dini kaynakları okumaya da devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, insan da bazen... Nasıl diyeyim size? İrrasyonel bir körlük oluyor. Yani Kur'an'ı okuyorum, Kur'an'da siz de okuyorsunuz, ee, çocuklarınız şöyle önemlidir, işte hayatınızı onlara vakfedin, ee, sizin eseriniz bu çocuklar, işte nasıl isterseniz böyle yetiştirebilirsiniz, biz size onları bomboş verdik, yetiştirin işte, İslam neferleri, işte insanlık için şöyle insanlar yetiştirin, ee, hiç böyle bir ifade var mı arkadaşlar? Kendinizi çocuklarınıza vakfedin. Onlar sizin geleceğiniz. Böyle bir ifade var mı? Hiçbir yerde. Onun olmadığını göre göre biz buna inandık. Yani bir taraftan Kur'an'ı okuyoruz. Yok böyle bir şey. Peygamber Efendimiz'in hayatını okuyoruz. Onun çocuklarla ilgili sözlerini. Bakın çocuklara şefkatle davranmak, onların eğitimleriyle ilgilenmek, tergiyeleriyle. Eğitim terbiyedir arkadaşlar. Öğretimle karıştırmayın. Öğretim yani bilgi kazandırmak çok Basittir. Mesela siz bir şeyi merak ediyorsanız, hele bugün arkadaşlar. Yani şöyle düşünün, bir insan namaz kılmaya karar verdi. Artık namaza başlamaya karar verdi. Ve sağlam da bir karakteri ve iradesi var, bir karar vermişse uyguluyor. O insanın namazı öğrenmesine kadar sürer arkadaşlar? Namaz, caiz olacak kadar sure ezberlemesi... Ve namazı bozan şeyler, farzları, sünnetleri, mekruhları bunları öğrenmesi bir haftadan fazla sürer mi? İki gün falan sürer yani kendini ayırırsa tam olarak. Yani bilgi çok kolay elde edilir. Bilgi başka şey onu kastetmiyorum. Ben terbiye ve eğitimden bahsediyorum. Peygamber Efendimiz çocukların terbiyesiyle ilgili tavsiyeleri var. İşte onları ihmal etmemekle ilgili tavsiye, şefkat, merhamet, onlara değer vermek, kendi onları değerli hissettirmek bununla ilgili tavsiyeleri var. Ama bir taraftan da arkadaşlar bir gün kucağına çocukları alır seviyor böyle ve diyor ki ah çocuklar siz bu dünyada insanın göz bebeklerisiniz ama cihattan ve sadakadan da sizin yüzünüzden uzak durur. Yani insanlar cihattan ...ve bol bol sadaka vermekten çocukları var diye uzak durur. Yani bir taraftan da böyle bir e, mahiyetiniz var, böyle bir etkiniz var insan üzerinde. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar bunu çok kereler söyledim, bugün sabah da söyledim. Oraya gelip hem buraya gelen varsa işte tekrar oluyor artık. E, bu beni üzüyor bu kadar çok tekrar düşmek ama yapacak bir şey yok, malzemenin sınırları var. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar çocuklarımız nasıl tarif ediliyor... Evet, fitne ve bela diyor vardı. El-mâru vel-benûne zînetü'l-hayâtu'l-dünyâ vel-bâqilâtu'l-sâlihâtu'l-khayru'in de Rabbik'e. Mallar ve evlatlar sadece bu dünyanın hayatının bir süsüdür. Asıl kalıcı olanlar salih amellerinizdir diyor. Mesela bu en hafifli ifadeyle. En an-ül ifadeyi bana göre söyleyeyim. Tevâbun suresinde 14. ayet-i Cenab-ı Hak in-ne min ezvâcikû ve evlâdikû agûvândekûn. Eşlerinizde ve çocuklarınızda dan bazıları sizin için düşmandır. Diyor. Oradaki min, mini baz. ise hepsi değil bazıları. Hiç olmazsa böyle tesadü edelim kendinize. Niye düşmandır? Yani onlar bizi öldürmek mislular, yok etmek mislular. Hayır. Yani bizim onlara olan, benim anladığım arkadaşlar en hafif ifadeyle bizim onlara olan düşkünlüğümüz Bizi hayır hasenattan uzak tuttuğu için, Allah katında mertebeler kazandıracak amellerden uzak tuttuğu için onlar bizim düşmanımız oluyor. Onun için işte bugün psikologlar elhamdülillah işte bağımlılıkla bağımlılık arasındaki farka da işaret ediyorlar. Diyorlar ki bağımlılık yanlış bir şey, bağımlılık güzel yani aile bağları güzel ama bağımlı olmak, evlatlara bağımlı olmak. Anne babaya bağımlı olmak bu hastalıklı bir tutum sağlıklı insan belli bir yaşa geldiğinde ailesinden veya çocuk çocuğundan ayrılmayı da biceyebilmelidir yani başarılı bir şekilde ayrılmalıdır. Biraz belgesel izlediğimize bazı evet. benim e, bu fikirlerime katılmayan yakınlarım var. Onlar karşı çıksalar da ben e, hayvanlar aileminden de öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Onlar diyorlar ki hayvan değiliz insanız diyorlar ama doğamızı yani fıtratı öğrenmek için önemli ipuçları olduğu kanaatindeyim. Efendim kuşlar arkadaşlar uçmayan yavrularını ne yapıyorlar? Yuvadan atıyorlar. Atıyorlar ya yani ben seni mi besleyeceğim diyor. Efendim atıyor yuvadan aşağı. Aslında seni mi de besleyeceğim demiyor orada. Ona yardım ediyor uçması için. Uçması için yardım ediyor. İşte arkadaşlar rolümüzü her ne zaman rolümüzü abartırsak. Orada bilelim ki çok büyük, e, muhtemelen her zaman demiyorum ama muhtemelen çok büyük üzüntüler, vicdan azapları, pişmanlıklar bizi bekliyor gelecekte. Neden biliyor musunuz? Çünkü rolümüzü abarttığımızda beklentiyi de abartıyoruz. Yani ben birisi için haddinden fazla fedakarlık yapmışsam elbette onun karşılığında ondan bir şeyler beklerim. Diyeceksiniz ki yok ya ben Allah için yapıyorum falan. Olsun yani Allah için bir şeyler bekliyorsun. İşte Allah yolunda olmasını bekliyorsun. Güzel yaşamasını bekliyorsun. Ne bileyim yani sen kendini çünkü onda var etmeye çalışıyorsun. Senin bir şeyin gibi, senin misyonun yani hayatının misyonu gibi oluyor o artık. Ve seni gerçekleştirecek yani senin yapamadıklarını gerçekleştirecek. Çoğu anne baba ne diyor arkadaşlar? Ah bu imkanlar bize verilseydi ah bu imkanlar bize verilseydi diyor. Yani çocuklarıma sağladığı imkanları. Yani benim yapamadıklarımı e, bana verilseydi o imkanlar yapabilecek olup da verilmediği için yapamadıklarımı sen yapacaksın, yapabilirsin yapmalısın e, misyonu yüklüyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar çocuklar hiç neredeyse e, çocukların önemi vurgulanmazken, altı çizilmezken anne babayla ilgili der söyleniyor Kur'an-ı Kerim'de. Tam tersi değil mi arkadaşlar? Allah'a itaatten sonra, yani Allah'a şirk koşmayacaksınız ve bilvali değil ya, Ve ana babaya iyi davranacaksınız. Yani Allah'tan sonra ana baba geliyor. Ee, niye? Niye bu böyle? Acizane kanaati arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in bizim çocuklarımızı sevmek, çocuklarımıza bağlılık, işte fedakarlık onları önemseme konusunda teşvik etmemesinin nedeni aslında çocuklar önemsiz olduğu için değil. Bu duyguları zaten içimize koyduğu için ayrıca vurgulanmasına ihtiyaç olur. Yani hormonlarınız bile değişiyor. Hamilelikte, süt verirken mesela süt, süt emzirme döneminde çok, yani yeni doğan çocukları olan annelerin işitme kapasitesi bile artıyormuş. Yani vücudunda da öyle köklü değişik daha önce top patlasa uyanmayacak olan insan. Yani zaten bizim vücudumuzu, bünyemizi, kalbimizi, ruhumuzu o çocuklara kaç yıl yani kaşığı tutması 2 yıla yakın sürüyor. E, çişini söylemesi 3 yıla yakın sürüyor sorunsuz bir şekilde. Yani kendini yıkaması 5-6 yıl sürüyor. Yani bu kadar uzun süre fiziksel bakım vereceğiniz birisi için bunu gönüllü olarak hem de zevk alarak yapmanız için allah Teala zaten vücudunuzu, hormonlarınızı, beyninizi, kimyanızı ona göre hazırlıyor zaten. Onun için onun teşvike çok fazla ihtiyacı yok. Aynen dünyayı sevmemiz gibi, yani dünya sevgisi de insanın içine işlenmiştir. Zülkine elimden sıkıp bu şehebat, insanlara süslü gösterildi, bütün o tutkular, bütün nefsani arzular insanlara süslü gösterildi. Yani böyle yaratıldı insanoğlu. Onun için mesela Kur'an-ı Kerim'de muhtaç duruma düşmeyin, para kazanın, bir işiniz olsun, efendim zenginleşin, bak zenginlik iyidir. Hiç böyle bir teşvikti o Kur'an-ı Çünkü onu zaten içimize koyduk o arzu. Gösterirse öğrenebileceğimiz hususları imana ve vahye bıraktı. O yüzden oralarda imtihan oluyoruz yani. Oralarda imtihan oluyoruz. Mesela anne babamız, aman annem babam bana bu kadar baktı kalplerini kırmayayım. Beni ne kadar onlar yedirdiler, içirdiler, beslediler, her ihtiyacımı düşündüler. Ben de onları her gün arayıp bir ihtiyaçları var mı diye sorayım alışverişler Yani bu fıtri olarak yok içimizde. Bunun için teşvike ihtiyacımız var. Onun için çok fazla ayet, çok fazla hadis var. Akrabalar hele, aman Allah'ım, akrabalık şu anda nasıl arkadaşlar, sosyal medyada nasıl gösteriliyor? Toksik, hepsi toksik. Yani akrabalar, toksik ilişki. Akraba evet, akraba terörü, mahalle baskısı, toksik ilişki. Dolayısıyla onlardan uzaklaşın, rahatlayın, hani böyle bakılıyor. Ama Kur'an ve sünnet bize akrabalarımız hakkında uyarıyor. Akrabalık balını kesmek, kesmenin tehlikesi hakkında uyarıyor. Bir de arkadaşlar bu ana baba ve akraba konusunda e, ilginç bir şey söyleyeyim size. E, Açizane kanaati e, biz ana baba ve akrabalarımızla hazır, bize bize hazır verilmiş bir imtihan kağıdıyla dünyaya geliyoruz. Niye? Çünkü bakın arkadaşlar çocuğumuzu bile bir yere kadar biz seçiyoruz. Niye? Nasıl seçiyoruz? Evleneceğimiz kişiyi seçerek. Çünkü Peygamberimiz ne diyor? Evleneceğiniz kişilerin kardeşlerine dikkat edin. Herkes kardeşlerine benzeyen ne olur? Yani siz bir paket alıyorsunuz evlenirken gençler. Tamam mı? Bir tek kişiyi almıyorsunuz yani. Onun bütün genlerine, bütün ailesini alıyorsunuz. Bizim halkımız ne diyor bakın? kız halaya, oğlan dayıya benzer. Yani herkes kardeşlerine benzeyenleri taşır bir sonraki nesle. Dolayısıyla bir yere kadar, tam değil ama bir yere kadar benim acizane kanaatim bu genlerimiz konusunda yani çocuklarımızın kalıtsal özellikleri konusunda yapabileceğimiz birkaç şey var. Bunlardan birisi eş seçimi. İkincisi hayır dua. Üçüncüsü helal rızık. Önemli sırasına dizmedim. Yani aklıma gerekir söylüyorum. Helal rızık yani rızkımızın helalden olması, neslimiz için hem onların hangi genetik özelliklerle dünyaya gelecekleri, hem de dünyaya geldikleri o genetik özelliklerin onlar için hayırlı olması konusunda hayır dua etmek, hem de işimizi seçerken efendim ee, bu hususa dikkat etmek. Bir şey daha ekleyeyim, dördüncüsü de eğitim. Çünkü epigenetik diye bir şey var. Yani insan doğuştan getirdiği genlerle kalmıyor arkadaşlar. Daha sonra kendisi alışkanlıkları yoluyla... Kendisini o e, genetik özelliklerini de dönüştürebiliyor, zenginleştirebiliyor e, ve e, bir sonraki kuşağa farklı genleri aktarabiliyor. Öyle olmasaydı hepimiz Habil ile aynı olurduk şu ana kadar. Hiçbir şey değişmezdi. E, i̇nşallah burası da anlaşılmıştır. Şimdi Kur'an ve Sünnet arkadaşlar bize anneliği, babalığı överken ve özellikle anneliği överken hangi niteliklerimizle yapıyor bunu? Aklınızda bir şey var mı? ibike. Hani böyle bir ayet aklınıza geliyor. Yani annelerimiz sizi işte şu kadar yıl eğitti, size işte şunu öğretti, bunu öğretti. Böyle bir şey var mı arkadaşlar. Annenin hamileliği, doğurması ve emzirmesinden bahsediyor. Yani çocuklara fiziksel bakımdan bahsediyor. Fiziksel bakım sebebiyle onları karnınızda taşımak, dünyaya getirmek ve kendi ekmeğini yiyebilecek yaşa, yani kendi karnını koyabilecek yaşa onları getirmek sebebiyle zaten biz o makamı alıyoruz. Anlatabilir mi? Şimdi bunu bir hatırlayalım arkadaşlar. Ee, anne rolünün abartılıp, bütün karakteri, çocuğun bütün karakteri, bütün işte bu dünyada ulaşabileceği potansiyel, en yüksek noktadaki potansiyel, bunların hepsinin, Anneye bağlanması arkadaşlar e, yani insanın aklına şöyle bir e, şey de geliyor, komplo acaba burada erkeklerin bir parmağı mı var? Yani çok güzel bir şekilde sıyrıldılar yani çocuk eğitimi işinden. Namaz kıldırmaktan anne sorumlu Derslerin başarısından anne sorumlu, yemek, e, adabı muhaşeretten anne sorumlu, tesettürden anne sorumlu. Hatta eğer çocuk bir saygısızlık falan yaparsa işte anasının kızı, e, oğlu falan şeklinde. Yani her şeyden anne sorumlu. Burada acaba hani bir kumpas mı var, bir oyuna mı geliyoruz biz diye düşünmek ee, yani bu da akla gelebiliyor. Düşünmek hani akla çok uzak değil. Ama tabii ben komplo teorizmine itibar etmiyorum. Bu bir espriydi. Öyle düşünelim. Ben bunun arkadaşlar modern zamanlarla birlikte... şey var. Kontrol edemeyeceğin çok şey var. Arkadaş faktörü var, çevre faktörü var. Mesela bir insanın e, ahlarken e, kişilik olarak, e, entelektüel donanım olarak e, ve efendim girişkenlik, işte başarı, e, enerji vesaire bütün bu e, konularda istenen, bugünkü performans toplumunda istenen başarıyı yakalaması, yani bizim böyle evet işte ya oldu bu çocuk, dememiz için kaç tane şart gerekiyor arkadaşlar? Vallahi saymak mümkün değil. Sayısız şart gerekiyor. Değil de hadi biz anlaşılır bir şey söyleyeyim. Bir bir tane madde olsun. İşte arkadaşlar, gittiği okul, işte e, okul dışı etkinlikleri, işte erken başlaması bazı şeylere, teşvik görmesi, utandırılmaması, cesaretlendirilmesi falan filan. Aile, aile çevresinde güzel örneklerin olması, önünde hep böyle Saydık 20 tane. Bu 20 tane de arkadaşlar bir tanesine atlama atlasanız formül bozuluyor. Hesapta olmayan bir şey girse, şeyi düşünün, formülleri düşünün. Bir tane sıfır çarpan girse sonuç sıfır çıkıyor. Diğer rakamlar istediği kadar büyük olsun. Yani diyelim ki bir noktada ayağa sürçtü çocuğun yanlış bir alışkanlık edildi. Kötü bir alışkanlık edildi. Bütün diğer meziyetleri sıfıra iniyor arkadaşlar. Veya işte e, istenmeyecek duruma düşüyor. Dolayısıyla biz Tanrı değiliz. Her şeyi kontrol edemeyiz. Her şey bizim elimizde değil. Farkında olduğumuz bazı şeylere bile müdahale edemeyiz arkadaşlar. Et, ettik diyelim sonuç alamayız. Mesela 15 yaşındaki, 17-18 yaşındaki bir çocuğunuza bak bu arkadaşını hiç beğenmiyorum sana e, kötü örnek oluyor. Onunla bir daha arkadaşlık yapma deyin bakalım. arkadaşlar Hele şunu deyin, falan canın oğlu var ya, tam sana göre. Yani onunla arkadaşlık etmesin e, Efendim çok, ve efendi çocuk, maşallah, annesi de çok mutlu, babası da işte ailesi, çevresi. Onunla arkadaşlık etmeni istiyorum. Deyin bakalım. Yani sizin elinizde değil, pek çok şey. Bugün şunu demek istemiyorum. Ya boş bu işleri arkadaşlar. Bizim bir şeye gücümüz yetmez işte dua edelim Allah iyisini rast getirsin. Yani e, e, çaba sarf etmekten vazgeçin demek istemiyorum. Fakat şunu yapmak istiyorum. Bizim hocamız Allah rahmet eylesin e, Kur'an-ı Kerim'i bize öğretirken, Fasih Kur'an okumayı öğretirken şöyle demişti. Mesela bir insan diyelim ki e, 25 yaşında fark etti ki ayin harfini çıkartamıyormuş. Ve doğrusunu öğrendi. Ayın harfını nasıl çıkartacağını öğrendi. O güne kadar kaç tane yanlış ayın söyledi? Binlerce. Onun iki katı kadar doğru ayın söylemesi lazım ki düzelsin ağzı. Şöyle derdi hatta, bir demir çubuk düşünün şöyle eğilmiş. Bunu doğrultmak için ne yapmanız lazım? Biraz bu tarafa getirmeniz lazım ki bırakınca doğru kalsın. Yani böyle eğilmiş bir demir çubuğu şöyle düzelttiğinizde bıraktığınızda gene biraz eğik kalır. Dolayısıyla arkadaşlar ben hani o abartılı annelik rolünü bir sakin olun. Arkadaşlar her şey bizim elimizde değil. Bazen imtihan yaşarız. Kur'an-ı Kerim'de bakın bunun örnekleri veriliyor arkadaşlar. Hazreti Nuh ve oğlu. Yani kimi suçlayacağız şimdi orada? Kim sebep oldu buna? Yani ihtimal ki gene anne. <gülüyor> Niye? Çünkü annesi de iman etmemişti. Nuh'un karısı da iman etmemişti ve Kur'an-ı Kerim'de kafir kadınlara örnek olarak veriliyordu. Değil, hani anne rolünü <gülüyor> pekiştirenlere bir örnek oldu bu. Ama sonuçta yani senin elinde değil. İman etmesi senin elinde değil. Ee, La ikrahedid din ayeti var ya arkadaşlar. Dinde zorlama yoktur ayeti. O ayetin tefsirine, Kur'an'ın tefsirinden bakmanızı tavsiye ederim. Nereden bulacaksınız? Şey, ayet el sonraki ayet. Arkadaşlar zaten Google'a yazın dinde zorlama yoktur diye o ayet çıkar tefsirine de bakabilirsiniz. Bu ayet ne için ilmiş? Zamanında hızlıca geçiyorum vakit kısıtlı olduğu için. Zamanında Yahudilere evlatlık verdikleri çocuklarının Yahudileştiğini görünce buna pişman olup Onlardan zorla çocuklarını almak isteyen, sonradan Müslüman olan Medine'li ensar hakkındaymış. Yani bir sözün özü şu, bizim çocuğumuz akıl, bali, reşit, yetişkin bir insan olduğunda ben Müslüman değilim artık, ben Hristiyan oluyorum ya da Yahudi oluyorum ya da Abdusfikim ya da bilmem neyim dediğinde bizim onun için yapmamız gereken, Allah'ın bize yüklediği bir görev var. Yani zorla onu Müslüman yapacak mıyız? Yapamazsınız çünkü zorla ancak birini münafık yaparsınız arkadaşlar. Müslüman yapamazsınız. Yani çok baskılan, korkan, çekinen ise Müslümanmış gibi yapar. O da insanı münafık yapar. Müslüman yapmaz. Demek istediğim, tekrar tekrar altını çiziyorum. Kendinizi Tanrı gibi, siz yapmazsınız ama, hani ne aferin işte bir ben de buraya geldim bu konuyu anlatacağım. Kendimizi... Tanrı gibi görmekten vazgeçelim. Her şey bizim elimizde değil. Onun için dua denen bir şey var. Son nefese kadar peygamberlere dahi bakın Nasır suresine dikkat edin arkadaşlar. Zafer kazanmış peygamberimiz. Ee, i̇nsanlar akın akın İslam'a giriyor. Mekke fethedilmiş. edilmiş. İslam amacına ulaşmış. Ee, hac yapılmış. Son inen suredir. Nasır suresi. Sure olarak inen son suredir. Ve Cenabı ı Hak onu kutluyor. Sonra ne diyor arkadaşlar? Pesetih Elhamdülillahi Rabbikel Alâ'i hu innehu câne tevâ. Ne yapacağız yani zafere ulaştık? Rabbini hamd ile tesbih et ve günahını aff dile, istiğfar dile. Peygamber'e günah kelimesini yakıştıramadım. Günahının affını dile. Çünkü o günahları çok tevbe eden var. Ki şey çok kabul eden. Günah tevbeleri çok kabul edendir diyor Cenab-ı Hakk kendisi. Için. Yani biz kuluz peygamber zafer'e ulaştığında dahi o zaferi dahi bir kul gibi, bir nasıl başardım ama diye değil, kendinden bilmeyerek bir kul gibi yaklaş, yaklaşmasını <gülüyor> istemiştir. Ee, bu annelik rolünün abartılmasının bir modern dönem problemi olduğunu bilelim. Arkadaşlar, sabah da söyledim. Ee, biz şimdi en fazla iki, üçüncü çocuğu bile düşünemiyoruz. Niye? Çünkü o kadar abartılı bir rolümüz var, o kadar çok kalem ödevimiz o kadar çok yapmamız gereken şey var ki bunları kaç tane çocukta yapabiliriz yani ee, ama modern öncesi dönemlere bakın yani kadının işi başından aşkın yani bizimle kıyaslanamayacak kadar o günkü dünyada yani orta halli köşklerde yaşayanlar için değil orta halli bir aile için söylüyorum ama 7 8 tane de çocuğu var Ahmet Yüksel Özemre'nin çocukluk hatıralarını anlattığı bir röportajında soruyorlar. Annenizle ilişkiniz nasıldı çocukluğunuzda, size nasıl davranırdı falan. O da diyor ki ben diyor işte üç katlı bir konakta büyüdüm. Yengemler, işte e, ailemiz, geniş aile oradaydı. Ben annemi günde bir kere ya görüyordum ya görmüyordum diyor orada Bahçedeyiz, ağaçlardayız, babaannem var, halamlar var, yengemler var, yardımcılar var. Yani o yüzden annemiz bizi çağırdığında biz koşa koşa giderken ne var hani bir şey mi var falan diye. İşte bu ıı, modern öncesi dönemden modern döneme geçiş, hem e, yeni insan biliyorsunuz Tanrı ama devustur yeni insan. Yani her konuda kendini inşa ediyor, bedenini inşa ediyor, e, neresini beğenmiyorsa düzeltiyor. Cinsiyetini seçiyor, karar veriyor, böyle böyle olmuş ama ben öyle istemiyorum diyor, çocuğunu istediği gibi yapıyor, her şeyi ve bu farkına varmadan, çünkü arkadaşlar biz bu dünyanın içinde yaşıyoruz, uzayda bir gezegende yaşamıyoruz yani, farkına varmadan bize de ulaşıyor. Ne kadar maruz kaldığımıza bağlı ve konuşma tarzınıza bakın yani, hep böyle şöyle yaptım, böyle yaptım, da böyle yapacağım, şunu da şöyle yapacağım, bir inşallah demiyoruz yani... Öyle yaptım inşallah Allah kabul eder demiyoruz. Yani bir endişemiz yok. Yani zihnimiz hani bu konuda e, gittikçe bir tanrı zihnine doğru dönüşüyor ne yazık ki. Eğer e, her şeyi müktedirsen her şeyden sorumlusun. Bunu unutmamız gerekiyor. Sonuç olarak arkadaşlar. Klasik İslam anlayışında son bir bölümde buraya temas edeyim. Klasik İslam anlayışında çocuğun terbiyesinden eğitiminden eğitim bakın, öğretimden, evet okul ve hoca sorumludur ama eğitiminden baba sorumludur arkadaşlar. Bir İslam anlayışında. Ama birisi bir şeyden sorumluysa aynı zamanda yetki sahibidir Yani çocuğun eğitiminden baba sorumluysa o zaman hangi okula gideceğine de o karar verir. Yani ağırlıklı olarak tabii ki istişare eder ama son sözü o söyler. Çünkü o sorumlu, o hesap verecek. İsim vermek, daha doğduğunda isim vermekten baba sorumludur ondan sonra ter onu terbiye etmekten baba sorumludur dini e, açıdan onu yetiştirmekten paramlardan uzak tutmaktan ibadet alışkanlığından alışkanlıklarından e, o sorumludur arkadaşlar e, bununla ilgili iki tane ayet gereğine var ve e, Kur'an fitislerine baktığınızda da e, efendim aile reisinin sorumluluğu bahse altında geçiyor bu ayetler Bunlardan birincisi benim çok sevdiğim ve açıkça babaları işaret ettiği için e, biraz böyle kendimi rahat hissettiğim bir ayet-i kerimedir. Taha suresinin 132. ayet-i kerimesi. Çok bilinen bir ayettir bu. E, babalarla ilgili olduğu nereden belli? Şimdi bakın diyor ki Rabbimiz eser ve mur ehleke bis ailene namazı emret. Yani emret namaz değil, deyip çık anlamında değil. Yani onları e, ra namaz eğitimi ver yani. Bununla zaten arkasından nasta bir aleyha. Bu konuda çok sabırlı ol. Bu öyle bir demekle olacak bir şey değil. Bir kere de olacak bir şey değil. Çok e, direnç gerek, gelecek, işte tembellik gelecek, irade zayıflığı gelecek. Dayan yani. Bu konuda dayan. Vazgeçme asla. Şimdi lernes emge rizva. Biz senden istemiyoruz. Çünkü babalara böyle bir şey söylediğinizde yani çocukların namazından işte namaz eğitimi verilmesinden sen sorumlusun. Allah size yüklüyor bu görevi dediğinizde o diyecek ki ben rızık peşindeyim. Ben sizin rızkınızı kazanmakla uğraşıyorum. Biz Ahmet onda sen yap. diyecek. Arkadaşlar o yüzden Cenab-ı Hak cevap veriyor. Lâ Biz sizden rızık istemiyoruz senden. Nahnu narzuquke. Han tersi seni biz rızıklandırıyoruz. Yalnız burada yoklar diye bütün hani, sorumluluğu onlara ödeyip oh oh bunlar da onlar sorumluymuş daha artık namaza da karışmam ee, üstünden de bir yük kalktı Allah'ım sana şükürler olsun deyip çıkmak kolaycılık olurdu. Ee, modern hayatta arkadaşlar bu iş ve çalışma konusu da zımanıdan çıkmıştır. Ee, Peygamber Efendimizin bize öğrettiği zaman tanzimi şöyledir. Gününün üçte birini ...bünya işleri için, üçte birini Allah rızasında, seni Allah'a yaklaştıracak işler için... ...bunda akraba ziyareti de var, hasta ziyareti de var, bir cenazeye katılmak da var, benim buraya gelmem de var... ...yani üçte birini bunlara, üçte birini de ailene ayırtıyor. Şey, istirahat etmek için ve ailene ayrılıyor. Şimdi arkadaşlar, adam, mesela benim ailemde de var bu şartlarda çalışan erkekler... sabah altı buçuk, yedi gibi çıkıyor akşam dokuz, dokuz buçuk gibi geliyor. İki saat sabah yol gidiyor, iki saat akşam yol gidiyor. İşte sekiz, on saat gittiği yerde çalışıyor. Yani gerçekten insanlık dışı. Ee, bu adam çocuğunu görmüyor bile hafta içinde. Yani çocuk erken yatıyorsa ve biraz yedi, hani sekizde kalkıyorsa görmüyor bile. Ee, bu şartlarda arkadaşlar yani şunu söyleyeyim, ee, bu dünya şartlarına teslim olarak hiç onları zorlamaya ya da birazcık hani kendimize uydurmaya çalışmadan yani o çabayı sarf etmeden dünya ne yapalım dünya böyle diyerek dini yaşamamız neredeyse imkansız Çünkü o gömlek o bedene olmuyor. O gömlek o bedene olmuyor. Bu kadar çalışmasına rağmen bütün iş konularını düşünün. Arkadaşlar, asgari ücretle çalışıyorsa bir adam, büyük şehir şartlarında ailesine bile bakamadığı için yani kim bilir artık nasıl bir yerde oturmak zorunda kalıyorlar, nasıl bir muhitte, hangi şartlarda yaşamak zorunda kalıyorlar, saygınlığını kaybediyor. Yani çocuğunun çocuğuna top alamayan, ne bileyim işte futbol oynamak istiyorsa bir takıma, bir antrenmana onu gönderemeyen, üstüne forma alamayan bir baba yani. Dolayısıyla o aile üzerinde bir otoritesi, bir saygınlığı da kalmıyor. Yani şunu unutmayalım arkadaşlar, e, dindarlıkla, muhabbetle, aile düzeniyle, psikolojik sorunlarımızla, sosyal sorunlarımızla, ekonomi arasında her zaman organik bir bağ var. Yani para önemli değil sözünün ben yanlış olduğu kanaatindeyim. Birisi dedi ki, hocam para mutluluk getirmiyor dedi. Ben dedim ki, sen getir bak ben nasıl mutlu <gülüyor> Yani para, para her şey değildir arkadaşlar. Ama çok önemli bir zemindir. Babanın hali yok ki. Aklında bin bir tane kaygı, kim bilir işinde fırçalanmış, işte küçümsenmiş, e, yaptığı işte vesaire. Yani nasıl bir psikolojiyle gelmiş, hani onu da ...anlamaya çalışıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar, insanın kendi saygınlığını koruyabilecek kadar, ailesine vakit ayırabilecek kadar... ...saatlerce demiyorum ama günde bir saat olsun. Ay, çünkü bir ölçüm yapılmış, bu yıllar önceki bir ölçümdü. Şimdi kim bilir ne kadar azaldı. Babaların çocuklarla geçirdiği nitelikli vakit günde yedi dakika. Seneler önceydi bu, bu araştırma yoktu. Günde yedi dakika nitelikli beraber yani otur, kalk, ağzını şapırdatma bunlar dışında hani oturup çocuğuyla or güzel bir şey yaptığı... E şu, belki de şu anda anneler o kadar vakit geçirebiliyorlardır nitelikli vakit. Bir bu ayeti kelime var işte rızık konusunu e gerekçe olarak gösterip çocukların terbiyesinden, eğitiminden, özellikle namaz eğitiminden şunu da unutmayalım arkadaşlar. Namaz eğitimi aynı zamanda müthiş bir nefis serbiyesidir. Çünkü çocuğa o kadar süre konuşmamayı, etrafa bakmamayı, yani organlarını yönetmeyi öğretiyorsunuz. Odaklanmayı öğretiyorsunuz. Aklına geleni o anda yapmayacak yani. İşte kıpırdamak istiyor, kıpırdamayacak. Adım atmak istiyor, atmayacak. Etrafına bakmak istiyor, bakmayacak. İlk önce küçük küçük iki rekatlı namazlardan başlıyorsunuz. Hatta bazen Şimdi benim torunlar var geliyorlar yanıma namaza duruyorlar sonra yanına çıkıp gidiyorlar. Ama olsun yani o iki hareketi yaparken bile ne yapması gerektiğini biliyor. O kadar kendine hakim olacak. Sonra bunu sürekli yapacak. Yani düşünün işte iki, bir namazla başladı diyelim. Her gün öğlen namazını kılıyor Yani bu bir irade terbiyesidir aynı zamanda yani namaz eğitimi sadece bir din eğitimi değildir. Müthiş bir kişilik ve karakter eğitimidir. Onun için de çok geç kalmadan e, yapılması gerekir. İlk diğer ayet kelime yine aile reisinin sorumluluğunu gösteren ayet-i kerime arkadaşlar, Tahrim Suresinin 6. ayeti. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'de e, ailemizin eğitimiyle ilgili en açık ifadedir arkadaşlar. Ve bize bir müfredat verir. Çok özet bir şekilde bir müfredat verir. Sorumluları belirler. E, kim sorumlu, ve müfredat ne, ne öğretecek, hedef ne, bunu gösterir. Bir cümleyle yapıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ebuhellezine aminu. U'en fusekum ve ehlikum nâram. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. İşte yakıtı insanlar ve taşlar olan ateş diye ateşin vasıflarını anlatıyor devamında. Yani arkadaşlar burada öne çıkan iki tane ana fikir var. Bir... Ailemizi eğitirken öncelikli hedefimiz cehennemlik olmayacak insanlar yetiştirmek. Yani ateşe girmeyecek insanlar yetiştirmek. Bu artık bütün bunun detaylarını size bırakıyorum. Yani ibadet, iman var, bunun içinde ibadetler var, genel kazanç var, ahlak var, hepsi bunun içinde var. Bunun alt başı. Siz diyor öyle bir terbiye vereceksiniz ki ailenize cehennemlik olmayacak. İki, ikinci ana fikir. Önce kendini, sonra ailenin diyor. U, en füsekon ve ehliya. Yani kendini sence cehennemliksen ne olacak ki? Nasıl anlatacaksın ki? Nasıl yapacaksın? Yani? Arabanın ön tekerleği yanlış yere gidiyor. Arka tekerleği tabii ki yanlış yere gidecek. Allah'ın büyük bir mucizesi olmazsa. Dolayısıyla önce kendin, sen kendin Cehennemlik olmayacak bir insan olarak yaşamaya çalışacaksın. Ve ailende de bir numaralı hedefi bu olacak arkadaşlar. Şimdi bu size uydu mu? Uydu tabii herkes e, kapı ayet yani ne diyecek. Ama arkadaşlar eğri oturup doğru konuşalım yani. Bizim çocuklarımızla ilgili hedeflerimiz, planlarımız, bu hedef ve planlar için ayırdığımız bütçe, efendim ayırdığımız zaman kıyaslansa... Acaba biz hangi hedefi bir numaralı sıraya koyuyoruz? Bunun muhasebesini size bırakıyorum. Hayatımın bir döneminde ben e, benim önceliklerim ne diye böyle bir kendi üzerinde bir çalışma yapmıştım. Böyle bir gün aklıma esti, size de tavsiye ederim, yapın arkadaşlar. Ama hiç düşünmeden yazacaksınız. Düşününce çünkü nefis oyunlar oynuyor. Akıl oyunlar oynuyor insana. E, çıkardım kağıdı kalemi. Senin en çok önem verdiğin şeyler ne bu hayatta? Yaz dedim. Yani aklıma gelene yazdım. İşte ne kadar? 10-15 tane bir şey. Hiç buna bakmadan kaldırdın arkadaşlar. İkinci kağıdı çıkardım. En çok vakit ayırdığın şeyler yaz Yazdım. Şimdi arkadaşlar mesela size deseler ki hayatta en çok değer verdiğin şey ne? Sosyal medyada vakit geçirme. Der miyiz hiçbirimiz arkadaşlar? Yani kaçıncı sırada gelir? Hiç girmez ki listeye. Ama vakit ayırdığımız şeyler arasında ilk beşe. ilk onda. Herkese göre değişir. Ee, ya yani mesela işte trafikte gitmek saatlerce. Benim hayatta en önem verdiğim şey bu. Yani böyle bir şey olmaz yani. Hiç ellinci, yüzüncü maddeye bile girmez. Nefret ettiğimiz şeyler arasında. Ama vakitimiz açısından ilk beşe. Anlatabildim mi? Yani önem verdiğimiz şeyler konusunda gerçekten ne kadar önem veriyoruz, o önem verdiğimiz şeye ne kadar yatırım yapıyoruz diye de bir kendimize bakmak lazım. Ama bilelim ki arkadaşlar sözün sonu, bilelim ki e, bu sadece annenin tek başına başarabileceği bir şey değildir. Sadece babanın hele bugünkü modern dünyada başarabileceği bir şey değildir. Hatta bana sorarsanız sadece çekirdek ailenin başarabileceği bir şey. Bu sorumluluk paylaşılması gerekir. Çok klişeleşti, çok konuşulduğu için ama bir Afrika atasözü, bir çocuk yetiştirmek için bir köy lazım diyor. Çok doğru benim çocukluğumda, ben ilk çok şeyi komşularımızdan öğrendiğimi çok iyi hatırlıyorum. Adam, maaşeretle ilgili, oturma-kalkma, davranışlarla ilgili, ailede çünkü bu bilgiler çok fazla yoktu. Ama o çevre, o sosyal muhitten öğrendiğimi çok iyi hatırlıyorum. Dolayısıyla benim size tavsiyem, bir defa arkadaşlar, e, önce bir rahat nefes almaya ihtiyacınız var. Her şeyden sen sorumlu değilsin çünkü sen Tanrı değilsin. Her şeyi kontrol edemezsin. Her şey senin elinde değil. Bugüne kadar olmuş bitmiş olan şeyleri de geri getiremez. Yani bunlar da oldu bitti. Peki yanlış yaptı insan bugüne kadar bazı şeyleri. O zaman onu telafi etmek için ne yapabileceğini öğren. Onu öğren. Yani zararı azaltmak için, o yanlışın zararını azaltmak için. Çünkü şunu sormuştum ben bir e, terapiste. Dedim ki, yani mesela bir insan çocuklarına çocuklarını ihmal etmişse, ne bileyim çok sert davranmışsa zamanında, haklarını yemişse, mesela bazı hakları kız çocuklarına vermiyor, yemişse hakkını. E, O anne baba bunu fark edip, e, o çocuğuna ya yavrum sen bana hakkını helal et, ben o zaman senin hakkını yedim. İşte abimleri okuttum, seni okutmadım. Ya da ne bileyim sana sert davrandım, benim zor bir dönemi rastladı. Mesela anneniz diyor ki benim çok zor bir dönemime rastladı. Senin genç kızlığın seni, sana çok sert davrandım, ihmal ettim, şefkat göstermedim e, yeterince. Hakkını helal et dediğinde... Bu geçmişteki zararı düzeltir mi? Yani o gördüğünüzde Tabii yıllar geri gelmez. O yıllar içinde yaşadıklarınız geri gelmez. Fakat ne dedi biliyor musunuz terapistler arkadaşlar? Çok tecrübeli bir terapisti. Nelik'e? Ee, zaten bizim tra yaşadığımız bir travma kelimesi de çok moda oldu da onu kullanmayalım. Problem. Yani çocukluğumuzda, hayatımızda yaşadığımız bir problemin bizi hala üzüyor olması... O probleme sebep olanların bunu fark etmemiş olmasındandır. Dolayısıyla bunu fark edip, bize gelip helallik istemeleri çok büyük ölçüde tedavi edecek. Çok büyük. Yani yapabileceğimiz geçmiş için yapabileceğimiz şeyler var. Bundan sonrası için gücümüzün yettikleri var, yetmedikleri var. Ama ne yazık ki ben size bunu bu masanın başından söyleyemem. Çünkü her birinizin kapasitesi farklı, şartları farklı, hayatı farklı... Bilmiyorum. Onu siz ancak kendiniz bilebilirsiniz. Ee, yapabileceğiniz şeyleri ihmal etmeyeceğiz. Konfor alanımızdan çıkacağız. Gücümüz yetiyorsa yapabileceğiniz şeyleri yapacağız. Yapamayacağınız şeyler için de kendimizi helak etmeyeceğiz arkadaşlar. Ee, dua edeceğiz. Allah'a bırakacağız. Ee, efendim, e, elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ee, bilelim ki Rolümüzü çok abarttığımızda, başta söylediğim şeyi tekrar söylüyorum, Beklentimiz çok fazlalaşıyor ve bu da çok zarar veriyor. Onun için rolümüzü de çok abartmayacağız. Yardım istemekten çekinmeyeceğiz. Ya işte anne, baba, işte kayınvalidenize, e, halasına, teyzesine, yani ben burada başarısız oluyorum, ya bir türlü bu işi halledemiyorum, ne yapmamız lazım? Destek isteyelim, yardım isteyelim, her şeyi tek başımıza halledemeyebiliriz arkadaşlar. Bazen dışarıdan bir göz bizim çözemediğimiz bir sıkıntıyı çok rahat çözebilir. Ee, akıl edemediğimiz bir şeyi <gülüyor> bize yol e, gösterebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar çocukları bir numaralı sıraya koymamıştır. Yani öyle hayatımın hedefi falan. Ya Peygamberimizin çocukları yaşamadı, erkek çocukları. Kız çocukları da yaşamadı. Kendisinden sonraya bir tek Hazreti Fatıma kaldı, o da altı ay sonra vefat etti. Peygamberimiz kendi çocuklarını kendisi de evlendi. Hazreti Ayşe'nin çocuğu olmadı arkadaşlar. Dünyası yıkılmadı çocuğu olmadı diye. Yani çocuk çocuğu böyle çok e, abarttığımızda kendimize de zarar veriyoruz. Çocuğu olmayana da zarar veriyoruz. Anlatabildim mi? Yani bu çok boyutlu bir zarar. Niye biliyor musunuz? Çünkü dengeyi bozuyoruz. Dengeyi bozduğumuzda doğadaki Allah'ın yaratılışa koyduğu o dengeyi bozduğumuzda yani bir şeyin ayağı mesela bir tencere yemek ben hiç unutmuyorum çok da önemli bir misafirim vardı arkadaşlar. Çok güzel bir yemek yaptım ama salça bozulmuş, etşimiş salça, bakmamışım ben de tadına, et ziyan oldu gitti arkadaşlar ya, bak her et güzel şey, içimdekiler güzel fırında pişmişim yani her şey güzel ama salça ekşi. Dedim ya yani, 20 tane maddeden bir tanesi bozulunca onun için biz her şeyi kontrol edemeyebiliriz. O gücümüzün yetmediği alanla ilgili Cenab-ı Hakk'a tevekkül edeceğiz. Panik yapmayacağız. Panik yapmayın arkadaşlar. Hz. Yakup'u düşünün. Hazreti Yakup'un ne kadar sekinlikli olduğunu yani. Ve çocuklarımız bir imtihan yaşayacaklarsa yaşayacaklar. Bunu biz engelleyemeyiz. Bunun bilincinde olmak, Peygamberimiz dediğim gibi çocukları çok abartmadı ama onlara çok şefkat gösterdi. Hayatında hiçbir çocuğa vurmadı, bağırmadı. Arkadaşlar sesini yükselttiği, bağırarak konuştuğu duyulmadı Peygamberimizin. Ama onların terbiyelerini de eksik bırakmadı. Yani düşkünlük değil bu. Sevmek, şefkat göstermek, ikram etmek. Yani yeni çıkan turfanda sebzeleri, meyveleri getirmesi, çocuklara elleriyle yedirmesi. Hazreti Fatıma bir gece öyle diyor, babasında kalmış, çocuklardan biri su istemiş, bir baktım diyor, ben kalkana kadar babam gitmiş getirmiş diyor. Yani uykusundan fırlayıp torununa su getiriyor mesela. İkram etmek, ilgilenmek ama disiplinlerini ihmal etmemek, mesela hiç bize firmasından yemeye kalkıyor, torunlarından biri hemen engel oluyor. Ona, yani çocuktur ne olacak, hani e, demiyor. ...onların terbiyesini, disiplinlerini ihmal etmemek. Ee, bağımlılığın yanlış olduğunu söyledik. Mesela buna dair iki örnek Kur'an-ı Kerim'den arkadaşlar. E, Mer Hazreti Meryem'dir, Kur'an-ı Kerim'den bir örnek. Peygamberimizin hayatından da Hazreti Enes'tir benim görebildiğim yani şu anda aklıma gelen. Ee, Hazreti Meryem'i annesi tapınağa adamıştı. Ona bağımlı olsaydı, düşkün olsaydı bunu yapabilir miydi... Ee, Hz. Enes radiyallahu anh'ı annesi 10 yaşındayken Peygamber Efendimiz'e hediye etti. Ee, onun evinde kaldı, akşamları belki gidiyordu annesinin evine orayı tam bilmiyorum ama 10 yaşından 20 yaşına kadar Peygamberimizle birlikte kaldı, ona hizmet etti. Ee, annesi ona bağımlı olsaydı, çok düşkün olsaydı çocuğunu böyle bir e, gündelikçi gibi bir e, ofis boy gibi e, Peygamber Efendimiz'e verebilir miydi? Efendim buna dikkat edelim. E, son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar e, sevilmek yani çocukların sizi bizi sevmesi e, çok böyle taliz vermekle ilgisiz davranmakla il, e, ilgili değil. E, bu rayi çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Acizanne kanaatim dini anlatan insanın e, ailelerde sevilen insan olması gerekiyor. Yani bir dersin hocasını seversek o dersi de severiz biliyorsunuz. Çocukken hep böyle olmuştur. Ee, gereksiz titizliklerimiz, ee, çevreye karşı mahcup olmama takıntımız. Aman işte benim çocuğum şöyle demesinler falan diye. Zamanında çocuklarımıza yaptığımız eziyetler, çocuklarımızı başkalarının çocuklarıyla kıyaslamak, Onlardan daha, ana okulundan itibaren performans beklemek. Geçen de hafta sonu e, Yahya Efendi Camii'nin çocuk kütüphanesi var. Orada çocuklar için bir etkinlik yapılmış, biz de torunu götürdük. Yani çocuklar bir caminin avlusunda işte orada e, ilahiyatçı ablalarla güzel bir etkinlik yapıyorlar. Arkadaşlar, anneler sürekli kameraya çekmek, fotoğraf çek. Çocuklar şöyle dönüşüyor. Çocuk. Yani çocuklar sahnede yaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Devamlı bir performans göstermesi gerekiyor. Fatiha, dindarlar de da dahil buna. Fatiha'yı ezberlemişse herkesi okuması gerekiyor. Bilmem neyi ezberlemişse bunu göstermesi gerekiyor vesaire. Ee, bu şekilde onları, onların o temiz fıtratını bozduğumuzu, kendi ezikliğimize, kendi yetersizliğimize, kendi olgunlaşmamışlığımıza, oradan malzemelerle bu eksikliklerimizi kapatmaya çalıştığımızı, Bilelim arkadaşlar, umarım ne onların rolünü abartarak, ne kendimizi abartarak, Allah'a sığınarak, çünkü çok zor bir dönemdeyiz. Nuh'un Nuh tufanı gibi bir dönemdeyiz ahlaki açıdan arkadaşlar. Bizim için Nuh'un gemisinin neresi olduğunu iyi bilip, çevre faktöründe dikkate alarak, Allah'a sığınarak kendi terbiyemizi vermeye çalışacağız. Peki bir şey daha, ay süre çok geçmiş. Yani babalar dedik, peki baba yapmıyorsa ne olacak? Soracaktınız değil mi buna? Baba yapmıyorsa ne olacak? Yapmıyorsa biz yapacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani baba olmayınca ekmek parası kazanıyorsunuz ya. Baba vefat etti diyelim. Evin geçimini sağlıyorsunuz. Markete gidiyoruz. Her işi yapıyorsunuz. Yani babanın da yapacağı işleri yapıyorsunuz. Ee, orada bir kötü örnek olma meselesi var ki işte onun boyutlarını hesap etmekte her ailenin kendisine kalıyor. Çok teşekkür ederim. Ee, Cenab-ı Hak yanlışı hiçbir konuda e, duygularımızı e, regüle etmek diyorlar sporlar Böyle adal, adil konumda tutmak, abartmadan, sevgilerimizi, kızgınlıklarımızı abartmadan bütün o duyguları çocuklarımıza karşıda efendim Allah'ın yeri, peygamberin yeri, ana babanın yeri, çocukların yeri, eşin yeri, paranın yeri benim kendi dindarlarımın yeri ve hepsinden önemlisi arkadaşlar kıyamet günü Allah'ın huzuruna gittiğimizde Kur'an-ı Kerim'de geçtiğine göre bir yeri söyleyeyim Meavid suresinde var, birkaç başka yerde de var bakabilirsiniz ee, diyeceğiz ki eğer biz günahkarca bir hayat yaşamışsak diyeceğiz ki Ya Rabbi çocuklarımı at cehenneme beni atma benim yerime çocuklarımı at eşimi at, kardeşlerimi at ana babamı at, ailemi at ama beni atma ateşe diye yalvaracağız. Onun için işte en önemli hedef eğitimde ateşe girmeyecek insanlar yetiştirebilmektir. Geri kalan her şey arkadaşlar ondan sonradır Bu önem sırasını koyabilirsek ve ateşe girmeyecek çocuk arkadaşlar sınavlarda başarılı olmayanlar arasından da çıkabilir. Derece yapmayanlar arasından da çıkabilir. Yabancı dili iyi olmayanlar arasından da çıkabilir değil mi? Ateşe girmemek yani bir iş portacılığı da yapacağı bir şeydir. Herkes başarabilir bunu. Herkese açık bakın bu. Herkes için mümkün yani. Biz ama piramidin tepesindeki o en küçük alana gözümüzü dikmişiz hepimiz. Hepimiz oraya sığmak istiyoruz. Birbirimizi eziyoruz oraya sığabilmek için. Bu sırada da kendimize zarar veriyoruz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buradan sonra olun. bir programım daha var. <gülüyor> Onun için çıkmam gerekiyor. Sorun cevapısından. Maalesef çok çok kazanılacağım arkadaşlar.